Böyle bir gün gecenin karanlığı çökünce yola koyulmuş, tedarik ettiği bir avuç buğdayı gizlice halasına götürmeye çalışıyordu. Ebu Cehil'in gözünden kaçmadı bu ve kesti yollarını. Cehaletin mekanize otoritesine kendi başına bir fert nasıl karşı koyabilirdi? Kardeşi bile olsa farklı sesin çıkmasına tahammülü yoktu Ebu Cehil'in. Haşim oğullarına yiyecek götürmek ha ...diye sert bir tavır koydu önce. Yemin olsun ki... ...ne sen elimden kurtulabilirsin... ...ne de onlara yiyecek götürmene müsaade ederim. Göreceksin... ...seni Mekke'ye rezil edeceğim... ...diye de ilave etti. Onlar bu haldeyken... ...yanlarına Ebu'l-Bahtiri geldi. O da Haşimoğullarındandı. İman etmemişti ama... ...insaflıydı. Önce olayın sebebini öğrenmek istedi ve... Aranızda ne oluyor öyle diye sordu. Ebu Cehil... Haşimoğullarına yiyecek götürmeye yeltenmiş diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebul Bahteri... Yanında halasına götürmek istediği yiyecek var... ...ve sen onu götürmesini engel oluyorsun öyle mi diye tepki gösterdi önce. Ardından da... Çekil bu adamın yolundan! diyerek zulme son vermek isteyince inadında direnen Ebu Cehil'le aralarında kavga başladı. Hatta Ebu'l-Bahteri eline geçirdiği bir çene kemiğinde Ebu Cehil'in kafasına vurup başını yaracaktı Hazreti Hamza da uzaktan bu manzarayı seyrediyordu. Derken bu hamle Ebu'l-Bahteri gibi düşünen başkalarını da cesaretlendirecek ve Kabe duvarına asılan anlaşma metnini aşağıya indirip boykotu kaldıracak süreci hazırlayacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e gelerek Ey amca şüphesiz ki Rabbim Allah Celle Celaluhu Kureyş'in o Kabe'ye astığı sayfaya bir kurtçuğu musallat etti ve o da kendi adının dışındaki bütün zulüm, boykot ve iftira adına ne varsa hepsini yiyip bitirdi diye haber vermişti Ebu Talip şaşkınlık yaşıyordu Yeğeninin Kabe'ye gidip de bu sayfayı göremeyeceğini biliyordu. Kureyş'in kin ve nefreti, bırakın sayfaya ilişmeyi, sayfanın yanına bile yaklaşmaya müsaade etmezdi. Geriye tek bir alternatif kalıyordu. Onun için, ''Bunu sana Rabbin mi haber verdi?'' dedi. ''Evet.'' diyordu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bugüne kadar zaten yeğenin de, Yalan adına en küçük bir emare bile görmemişti bu Talim. O yüzden sadece o da haber verseydi buna inanacaktı. Ancak bu sefer başka bir planı vardı. Hemen gidip durumdan diğer kardeşlerinde de haberdar etti. Bir zulüm devri sona ermek üzereydi. Büyük bir heyecan yaşıyorlardı. Bu heyecan sadece Şibbi Ebi Talip'le sınırlı kalmamalıydı. Ve hiç vakit geçirmeden hep birlikte Kabe'ye yöneldiler. Onların gelişini gören herkes Kabe'nin yeni bir hadiseye gebe olduğunu görüp olacakları seyredalıyordu. Nihayet Mekkelilere seslenen Ebu Talip yeğeninin anlattıklarına itimadının ve Rabbi Rahim'in verdiği habere güvenin bir gereği olarak şunları söylemeye başladı. Şüphesiz ki benim kardeşim oğlum Muhammed... ...sizin sayfanıza Allah'ın bir kurtcu musallat kıldığını... ...ve bu kurtcuğun da onu yediğini söylüyor ki... ...o asla yalan söylemez. Onun anlattığına göre o sayfada bulunan zulüm, taşkınlık... ...akrabalık bağlarını kesme ve haddi aşma gibi bütün olumsuzluklar... Yok olup gitmiş Sadece Allah'ın adı kalmıştır İşte size bir fırsat Şayet yeğenimin Söyledikleri doğru çıkarsa Şu kötü tavır Ve davranışlarınızı bırakırsınız Yok Denilenler doğru çıkmazsa işte o zaman Ben de size Yeğenimi teslim ederim ...ve siz de onu öldürür veya yaşatırsınız. İşin gerçek boyutundan habersiz olan Kureyş'in... ...zil takıp da oynayacağı bir fırsattı bu. Zira Ebu Talip tam da kontrolden çıktı dedikleri bir sırada... ...yeğenini getirip kendi eliyle teslim ediyordu. Demek ki korkulacak bir durum yoktu. Onun için hemen... Tamam, gerçekten de sen insafın gereğini yaptın. Demişlerdi evet, evet, evet. Derken hemen Kabe'nin duvarına yönelmişlerdi Ve durumu öğrenmek için Adeta birbirleriyle yarışıyorlardı Ellerini alıp da Üç mühür vurarak kapattıkları Mahvazayı açtıklarında Gerçekten de durumun Aynen Ebu Talib'in Anlattığı gibi olduğunu gördüler Bu kadar olurdu Dona kalmışlardı Öne düşen başlarıyla birlikte ellerindeki mahvaza da yenilmiş yazı parçası da yere düşmüştü. Büyük bir yıkım daha yaşıyorlardı. Bu durumda konuşma sırası ve hakkı Ebu Talib'e aitti. Eh, her şey ortada olduğuna göre öyleyse bu hapis ve kuşatmanın da bir anlamı kalmadı dedi ve yanındakilerle birlikte örtüsünü kaldırarak Kabe'ye girdi. Şöyle dua ediyorlardı. Allah'ım bize zulmedenlere, bizi insanlarla görüşmekten mahrum kılanlara ve hakları olmadığı halde bize saldırıp haksızlık yapanlara karşı sen bize yardım et. sonra da hep birlikte çıkıp yeniden 3 yıl çile üstüne çile çekip kesintisiz ıstırap yudumladıkları mekana geri döndüler. Ancak bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Zira Kabe'de yapılan dua kabul görmüş ve ehl-i hamiyet bazı insanlar harekete geçmişti. Artık bardak taşmıştı ve neticeye ulaşmadan sular durulacak gibi görünmüyordu. Beri tarafta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de halası Atike binti Abdülmuttalib'in oğlu Hişam Züheyr'i karşısına almış şunları söylüyordu. Ey Züheyr dayılarının halini bilip duyduğun halde senin burada rahat rahat yiyip içmen çoluk çocuğunla şen şakrak dolaşman ve güzel elbiseler içinde salınmana gönlün ne kadar razı oluyor. Halbuki onlar ne alışveriş yapabiliyorlar ...ne de aileleriyle birlikte bir yudum huzura nail oluyorlar. Allah'a yemin ederim ki... ...şayet onlar Ebul Hakem'in dayıları olsaydı... ...ve ben de onu bunun için çağırmış olsaydım... ...mutlaka o bana kulak verir ve dayılarına yardıma koşardı. Züheyr bu cümlelerle neyin kastedildiğini anlamıştı. Ama yine de sordu. Ey Hişam, peki sen ne demek istiyorsun... Tek başıma bir adamken ben ne yapabilirim ki? Vallahi de benimle beraber bir adam daha olsa kalkıp gider ve o metni yırtıp atarım. Dedi. Yalnız değilsin ki yanında birisi daha var. Dedi Hişam. Peki kim o? Ben. Öyleyse gel. Üçüncü birisini daha bulalım. Hiç vakit kaybetmeden hep birlikte Mut'im İbni Adiy'in yanına geldiler. Benzeri sözleri söylediler ona da. ...kar topu gibi büyümeye başlamışlardı. Bu sefer de dördüncü şahsı aramaya çıktılar. Ebul Bahteri de zaten onları bekliyordu. Çok geçmeden Zem'a İbni Esved onlara... ...beşinci isim olarak katılacaktı. Derken Beş Kafadar... ...yılların kin ve nefretine karşı silahlarını kuşanmış arkalarına taktıkları Haşim ve Abdülmuttalib oğullarıyla birlikte, meseleye son noktayı koymak için Kabe'ye geliyorlardı. Onların gelişini gören Kureyş'inse pek yapabileceği bir şey kalmamıştı. Kabe'ye gelir gelmez Kabe'yi yedi defa tavaf ettiler ve ardından anlaştıkları şekilde önce Züheyr sözü aldı. Ey Mekke ahalisi! Bizler rahatça yemek yiyip, ...güzel elbiseler içinde salınıp dururken... ...Haşim oğullarının herkezde irtibatları kesilmiş vaziyette... ...alışveriş bile yapamadan... ...göz göre göre helak olmasına göz yumamayız. Vallahi de... ...şu zulüm içeren boykotun yazılı olduğu sayfayı alıp yırtmadıkça... ...bir adım geri gitmeyeceğim. Ebu Cehil dikkat kesilmiş... ...bir kenarda olup bitenleri seyrediyordu. Önce... Vallahi de hayır. Yalan söylüyorsun ve bu sayfaya bir şey yapamazsın diye itiraz etti. Onun bu çıkışına mukabil bu sefer zema ileri atıldı. Vallahi de esas yalancı sensin. Zaten biz onun yazılmasına da razı değildik. Sen yazdır. Dedi Ebu'l Bahteri'nin desteğine doğru. şahit oldu Kabe. Zema doğru söylüyor. Orada yazılanlara ve bu uygulamalara seyirci kalamayız. Mut'im, i̇bn evet. Adi ve Hişam'da arkadaşlarını destekliyorlardı. Elbette bunlar doğruyu söylüyor. Sen yalancısın. Burada yazılanlardan da yapılan muamelelerden de Allah'a sığınırız. Bir anda Kabe, insanlık namına Mekkelilerin özlenen çıkışına kavuşmuş, gecikmiş bir hamleyle sürura gark olmuştu. Küfrün yıkım yaşadığı bir zamandı bu. İçten içe kendini yiyen Ebu Cehil, Şüphe yok ki bu... ''Geceden planlanmış bir komplo diye tepki verdi. Bu sırada yeniden Kabe'ye gelmiş olan Ebu Talip ve arkadaşları... ...olup bitenleri merakla seyrediyorlardı. Onlar açısından sonunda karşılaşacakları şeyler gerçi sürpriz sayılmayacaktı. Ama yaşanılanları çıplak gözle müşahede etmenin ayrı bir hazzı vardı. Tel tel olmuş küfür düşüncesi dökülüyordu. Derken... Mut'im İbni Adi son noktayı koyup yırtmak ve böylelikle üç yıldır devam eden insanlık dışı muameleyi nihayete erdirmek için sayfaya doğru yöneldi. Aman Allah'ım bir de ne görsün sayfadan geriye sadece Allah'ın adıyla ifadesinin yer aldığı küçük bir parça kalmıştı ve yanında da bu fiili gerçekleştiren küçük bir kurtçuk duruyordu. Böylelikle üç yıl süren bir zulüm devri kapanıyor, ortada yazılı bir metin de kalmadığına göre genel boykotta son bulmuş oluyordu. Hüzün Her ne kadar insanlık dışı muamele kaldırılmış ve boykot sona ermiş olsa da yine seneler hüzün yudumluyordu. Belli ki Allah Celle Celaluhu, sevgili kullarını tamamen ahirete yöneltiyor ve yönlerini başlarına gelen binbir türlü sıkıntıyla gerçek vatana çeviriyordu. Zira boykotun kaldırılmasıyla yeniden Mekke'ye girebilir hale gelmeleri, işkence ve baskıların ortadan kalkacağı anlamına gelmiyordu. Dünkü cephede kaybeden ve burçlarından birisinde hazan yaşayan Mekke müşrikleri, Müslümanlara karşı her gün yeni bir cephe açıyor ve böylelikle kayıplarını telafi etme yarışına giriyorlardı. Geride kalan üç yıllık sürgün hayatı, Müslümanlar üzerinde kalıcı izler bırakmış ve açlıktan kıvranıp ağlaşan çocukların semaya yükselen feryatları, anne ve babaların korkulu rüyası haline gelmişti. Hastalıklar birer salgın halini almış, toplumu kırıp geçiriyordu. Ebu Talip ve Hazreti Hatice gibi önemli dayanaklar da bu furyadan nasibini almış ağır hastalıklarla boğuşuyorlardı. Bugün her şeyi sıfırlayarak Mekke'de yeniden hayata başlamak onun için öyle kolay görünmüyordu. Üstelik Mekke eski şen şakrak günleri yaşatmamaya kararlıydı. Yılların yorgunluğu artık Ebu Talib'in belini bükmüş, adımlarını bile atarken zorlanacak hale getirmişti. Artık ayağının biri mezarda sayılırdı. Sadece kendisinin değil, aynı zamanda kabilesinin yükünü de bugüne kadar omuzlarında taşımış, herkesin karşı çıkmasına rağmen, bir de yeğeninin sorumluluğunu üstlenerek, mihnet koylarında iniltili bir hayat sürmüştü. Belli ki artık yeni bir yük daha kaldıracak durumda değildi. Bir Ramazan ayıydı. Artık Ebu Talip de hastaydı ve öyle görünüyordu ki bu hastalıkla birlikte ebedi aleme göç edecekti. Kısa zamanda hastalık haberi Mekke'ye de yayılmış, ziyaret için yanına gelenlerin sayısı her geçen gün artıyordu. Biri taraftaysa her şeye rağmen küfür cephesi boş durmuyordu. Onun bu halini de bildikleri için çok geçmeden Utbe ve Şeybe İbni Rebiya, Ebu Cehil, Ümeyye İbni Halef ve Ebu Süfyan gibi Kureyş'in ileri gelenlerinden yaklaşık 25 kişi bir araya gelmiş ve Ebu Talip'le son kez konuşmak üzere anlaşmışlardı. İçinde bulundukları hali arz ederken kendi aralarında şöyle konuşuyorlardı. Hamza ve Ömer de Müslüman oldu. Onları da kaybettik. Muhammed'in işi kabileler arasında da yayılıp gidiyor. Gelin Ebu Talibe gidelim de kardeşinin oğlunu bize teslim edip onu bize versin. Başka türlü biz vallahi de bu işin üstesinden gelebilecek gibi görünmüyoruz. Bu ihtiyardan da korkuyorum işin doğrusu. Ölüp giderken Muhammed'in dediklerini diyecek ve sonra da biz Arapların dilinden kurtulamayacağız. En iyisi siz şimdi beklemede kalın. Yarın amcası vefat ettiğinde ortaya çıkar ve işini bitirirsiniz. Bu ve benzeri fikirler ileri sürseler de üzerinde ittifak ettikleri konu vakit geç olmadan artık son demlerini yaşayan Ebu Talib'e son bir çıkarma yapmanın gerekliliğiydi.